Efendim merhabalar, Burç efemden çocuk deyip geçmeyin programından sesimizin ulaştığı herkese selamlarımızla bir programımıza daha başlıyoruz. Yaklaşık bir yıl oldu Burç efemde çocuk deyip geçmeyinin sesini işiteli. Dinleyicilerimizin büyük bir kısmı başından itibaren programlarımızı takip ettiler ve bir alışkanlık olarak... Her hafta radyoların başında e, dinlediklerini ifade eden e-mailler gönderdiler. E-posta gönderdiler. E, bazı dinleyicilerimiz, efendim, ilerleyen aylarda çocuk deyip geçmeyini keşfetti. E, efendim, onlar da internet üzerindeki arşiv programlarımızı dinleyerek e, geri kalan kısmı, ilk yaptığımız programları... ...kendilerine sindirmeye çalıştılar. Farklı bir bakış açısı... ...Anadolu pedagojisiyle... ...çocuklara bakmaya çalıştık. Duyarlılık... ...eğitimiyle aslında biz... ...programlarımızı yapmaya çalıştık. Veya bir başka deyişle... ...ben perde arkasından bir başka bir şey daha söyleyeyim. Aslında bu programlarımız... ...birer radyo terapisi... ...şekline de dönüştü. Çünkü gelen e-maillere bakıyorum... Anneler özellikle anneler bu programı dinledikten sonra efendim çocuklarına bakışlarının nasıl değiştiğini efendim çocuklarına karşı nasıl duyarlı olduğunu belirten e-mailler elektronik postalar gönderdiklerinde görüyoruz ki bu program bir şekliyle e, radyo terapisi şeklinde algılandığı efendim Türkiye'nin değişik yerlerinde çok ciddi takipçileri de oldu. Şimdi bir yıllık dönemimizi aşağı yukarı geride bıraktık. Bu dönem içerisinde biz belli başlı şeyleri hep ön plana çıkarmaya çalıştık. Bunlardan ilk başında gelen şey şu idi, Bilemiyorum e, bunu fark edebildi mi dinleyicilerimiz. Asıl önemli olan şeyin çocuklarda davranış eğitimi değil, duyarlılık eğitimi olduğunu vurgulamaya çalıştık. Yani anne babaların çok yanılgısı olan veya Aile içi iletişimde, çocuklarla kurulan iletişimde yapılan en büyük yanlışlardan biri olan çocukları komutlarla düğmelere basarak yahut da çocuklara yön göstererek, çocukları kontrol altına alarak çocuklardan davranış beklemenin nasıl da yanlış olduğunu koca bir yıl boyunca izah etmeye çalıştık. Çocukların önce... Duyarlılık eğitimi içerisinden geçmesi lazım, daha sonra davranışlar şekilleniyor diye biz burada anlatmaya çalıştık. Yani duyarlılık eğitimi içerisinden geçmeden, duyu dünyaları hazırlanmadan çocukların, çocukların iç dinamikleri hazırlanmadan, efendim davranış beklemek, çocuklarda davranış beklemenin, Oldukça yanlış olduğunu bir yıl boyunca anlatmaya çalıştık. Bilemiyorum bu nüansı dinleyicilerimiz yakalayabildi mi? Efendim çocuklarda duyarlılık eğitimi verilebilmesi için yani çocuğun duyu dünyası, duygu dünyasının huzur ve sekine içerisinde gelişebilmesi yani çocuğun kişilik ve karakterinin huzur ve sekine içerisinde gelişebilmesinin temel şartı da şuydu ki ...biz bu programlarımızda ısrarla onun üstünde durduk... ...efendim çocuğun... ...kişiliğinin örselenmemesi... ...çocuğun yıpratılmaması... ...çocuğun ciddiye alınması... ...hem de çok ciddiye alınması... ...onun duygu dünyasında... ...güven oluşturma... ...ilk önce anneye karşı güven oluşturma... ...ve çocuğun böylelikle aslında... ...iç dinamiklerinin ilk önce... ...tıkır tıkır işler vaziyete getirilmesi... Ondan sonra davranış eğitimine başlanılmasının vurgusunu yaptık. Efendim zaman zaman tabi biz seminerlerde ya da değişik toplantılarda efendim, dinleyicilerimizle yahut da konuyla alakadar olan e, kişilerle bir araya geldiğimizde şu manzarayla da karşılaşıyorum. Şimdi tabi çocuğa duyarlılık eğitimi verilebilmesinin en temel şartı nedir? İlk önce annenin duyarlı olması lazım. Annenin duyu dünyası, duygu dünyası açık olması lazım. Çocuğunu kabullenebilecek derecede, çocuğuyla oturup iç içe geçmiş, duygusal bir iletişim kurabilecek ve hatta o sırada zamanı durdurabilecek derecede de annenin bir duyarlılığa sahip olması veya babanın bir duyarlılığa sahip olmasından bahsettik. Yani aslında çocuk eğitimi diye bahsettiğimiz şeyin çıkış noktasının neresi olduğunu gördük, anne babanın ilk önce ruh dünyasının işlevsel halde tutuluyor olması lazım. Yani eğer bir anne çocuğuna karşı saldırgansa, çocuğunun bir takım davranışları yapabilmesi için çocuğuna baskı uyguluyor, çocuğunu öteliyor, çocuğuna küsüyor, çocuğunu azarlıyor... Çocuğunu başkalarının içerisinde küçük düşürüyor ise o takdirde böylesi bir annenin elinden sağlıklı çocuk çıkmayacağından dolayı önce bu e, yapıya sahip veya duygu dünyasında efendim, çelişkiler taşıyan anne babalar için aslında bir yıl boyunca biz burada bir şekliyle radyo terapisi yapmaya çalıştık. Dinleyicilerimiz bu programlardan sonra çocuklara bakışlarının ne kadar da değiştiğini gözlemlemeye çalıştılar. Efendim işte biraz önce onu söylemeye çalışıyordum. Bazı toplantılarda, bazı bir araya gelmelerde kulağıma çalan ufak da bir şey var. Görüyorum ki bir grup dinleyicimiz de maalesef yollarda dökülmüş kalmışlar. Neden dolayı? Efendim şundan dolayı, İşte Adem Hoca'nın anlattığı şeyler... Aslında çok ütopik, olmayacak şeyler anlatıyor. Yahut da efendim çok ideal bir annelik anlatılıyor. Şimdi bu açıdan bakıldığında e, üzülmemek elde değil. Neden üzülmemek? Aslında çok ideal, çok ütopik, çok uçlarda, yukarılarda bir annelik yahut da babalık modeli diye bahsettiğimiz model. Aslında doğal insan yapısını anlatıyorum ben burada. Anadolu pedagojisinde ruh dünyası sağlıklı bir anne babanın nasıl olması lazım geldiğini tarif ederken, efendim e, o çok ütopik olmayacak bir şey denilmiş olması aslında bir bakıma da şunun işareti, biz o doğal bir annelik modelinden ne kadar da uzak olduğumuzun bizzat bir işareti. Efendim şunu söylüyorum örneğin, yahu vurmayın çocuğunuza diyorum. Yahu şu çocukları köşelere sıkıştırıp bas bas bağırmayın diyorum. Şimdi bağırıyor olmak mı normallik? Yoksa bağırmayacak, çocuğunu ezmeyecek derecede... ...ruh dinamiklerine sahip olan... ...kendi öfke kontrol sistemini elinde tutabilen bir annenin durumu mu? Acaba normal ya da anormal? Gözden geçirir miyiz? Çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir e, kişiyle beraber... ...bir araçta yolculuk yaparken... ...şöylesi bir şeyden bahsetti. Dedi, Hocam şimdi yani... ...çocuklara dedi kızmayacaksın, bağırmayacağım, vurmayacağım bilmem ne. Ya o çocuk bizim çocuğumuz değil mi? Yani ikide patlatamayız mı? Efendim, iki de kızamayız mı? Efendim, kızamazsın, senin malın değil ki o. Bakın işte burada bir kere... ...şeyimizi, zihnimizi... ...yeniden formatlamamız lazım. Senin malın değil o. Senin eşyan falan da değil o. Ya... Bak Allah onu öyle bir sevimli yaratmış ki, yüzü o kadar tatlı, davranışları o kadar sevecen ki, Allah o sevgiyle beraber aslında seni ona hizmet ettiriyor. Yani bir süreliğine senin vicdanını açacak elindeki bir hazine o. Ve kendisine hizmet ettiren bir hazine o. Eğer çocuğu kendi malın gibi görürsen, o takdirde onun üstünde tasarruf hakkının olduğunu zannedersen biraz sonra e-mail'leri okuyacağım. Bugün komple e-mail'lere cevaplandırmaya çalışacağım mümkün olduğu kadarıyla. O takdirde çocuğa tabii ki döversin. Tabii ki söversin. Tabii ki hakaret etme özgürlüğünün var olduğunu zannedersin. İçeriye girdiğinde çocukların senden ürküyor, korkuyor, çekiniyor ve ona göre sana hizmet ediyor olmandan keyif alırsın. Aslında onlar senin çocukların olarak gördüğün şeyler aslında sen onların üzerinde onların üstünde tahakküm kurmuş efendim onların üstünde kendi şahsi duygularını tatmin etmeye çalışıyorsun da farkında değilsin. Efendim çocuk benim sözümü dinlemiyor. Bir önce bir dönüp bakalım acaba kendimize söz dinlenilebilecek bir annem babalık modeli sergiledik mi dedik işte bu radyo rady radyoda. Efendim o araç içerisindeki konuşmada şöyle bir şey devam etti. Dedi örneğin dedi, efendim çocuk dedi, aldı dedi bardağı dedi, laptopun üzerine, laptopun üzerine suyu döktü. Ya hocam kızmayacak mıyız şimdi bu çocuğa? Yani kızarak e, öfkemizi belli etmeyecek miyiz? İki tane patlatamayız mı yani buna? Aslında çok trajik bir haldeyiz. Çok trajik bir haldeyiz. Bakın ben sadece bir şey söyleyeyim. Yani madem ki Müslümanız diyoruz, Dindarız diyoruz. Efendim çocukları efendim bir taraftan da hazırlarken ahlak eğitimine, moral eğitimine hangi dine mensup olursak olalım, hangi dinden beslenirsek beslenelim biz taraftan da bakıyoruz. Çocukların ahlak eğitimini tamamlamak için sergilediğimiz tavırlara bakıyoruz. Müslümanız değil mi? Bakın Peygamber Efendimizin bu e, öfkeyle alakalı, sabırla alakalı söylediği söze bir bakalım, hadisi şerfine bile bir bakalım. Efendim musibet gelip çattığı ilk sırada kişi eğer öfkesine sahip oluyorsa onun adına sabır deniliyor ve sabır çok çok övülerek takdir edilerek efendim insanlara anlatılıyor, Müslümanlara anlatılıyor. Sabrın karşılığında verilecek olan şeyi insanın en önemli özelliği insan olmanın daha doğrusu insan olmanın en önemli özelliği olarak Müslümanlara sabır tavsiye ediliyor. Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde, hadisi şeriflerin değişik yerlerinde, Anadolu pedagojisinin, efendim bundan önceki yaşamış olan, çocuklarını terbiye etmiş olan, Mevlana'ların, Yunusların, Fatihlerin, anne babalarının en büyük özelliği, sab, efendim, müsibetin, bir sıkıntının gelip çattığı ilk anda eğer yutkunabiliyorsan, estağfurullah deyip birazcık vücuduna, duygularına hakim olabilecek güce sahipsen, işte ona sabır deniliyor. Efendim bakar mısınız şu andaki sadeliği ve düzeyse, düzeye. Efendim çocuk geldi laptopun üzerine suyu döktü şimdi iki tane patlatmayacak mıyız? Evet bir kısım dinleyicilerimiz maalesef yollarda kaldılar. Onu da görüyorum. Ama yola takip eden bu, bu işi ben başaracağım Allah'ın izniyle deyip de efendim haftanın salı günlerini çarşamba günlerini iple çeken anne babaların gönderdiği e-mailler de Efendim veya e, gönderdikleri mesajlar da beni ayrıca şevklendiriyor diyorum ki yollarda takılmayanların evet neticeleri de tek tek ortaya çıkıyor. Şimdi ben bugün yarım saat boyunca geri kalan yarım saatimiz boyunca mümkün olduğu kadar bana göndermiş olduğunuz geçen hafta çarşambadan itibaren bana göndermiş olduğunuz e-mailleri cevaplandırmaya çalışacağım. Şu bahsettiğim konuya ilk örnek olarak da efendim bir iki e-mail okuyarak. Şimdi dinleyicimizin bir tanesi Hatice Hanım. Şöyle yazmış. Kıymetli Adem Hocam, çocuk terbiyesiyle ilgili söyledikleriniz hayatıma yön verdi. Tabii ki size teşekkürü bir borç biliyorum. Lakin teşekkür etmek yeterli değil demiş dinleyicimiz ve devam etmiş. Şimdi sorularına bakalım. Benim iki sorum olacak hocam. Birincisi, şu an, şu an anne adayıyım. 11 haftalık hamileyim. Bana neler tavsiye edersiniz? İkincisi, Çocukların dört yaşına kadar annesinin yanında yatmasını tavsiye ediyorsunuz, güven duygusunun yerleşmesi için. Bu konuda size teslim olmuş durumdayım, lakin etrafımdakilere aktardığım zaman itiraz ediyorlar. Gerekçeleri ise dinen uygun değilmiş, dört yaşına kadar çocuk annesinin yanında olmaması lazımmış. Çocuk ebeveyn yanında yatarsa, ebeveyn mahrem hayatına nasıl dikkat etsinmiş? ''Mahrem hayattan dolayı çocuk annesinin yanında yatmamalı'' gibi bir takım itirazlarla karşılaşıyorum. Açıkçası bu konuda değerli düşüncelerinizi merak ediyorum diye söylemiş. Aynı konuyla alakalı ikinci bir maille bakacağız. Efendim hemen önümdeki e-mailleri kontrol edeyim. Evet burada. ''Selamun Aleyküm Adem Hocam. Sizi Gün ışığı programından tanıyorum.'' Evladınıza karşı coş, ''Evlatlarımıza karşı coşkulu ifadelerinizden etkilenmiştim. Ee, Allah'a çok şükür yedi aylık bir bebeğimiz var. Allah hepimizin evladını bağışlasın. Bebeğime karşı içimde bir nehir akıyor sanki. Annelik insan olmanın bambaşka bir fazlıymış meğer. İnsan kendinden tamamen vazgeçmesiymiş meğer. Ömer Talha ki oğlu kucağımda kollarımda sallayarak uyutuyorum.'' İkimiz de o an sevgiyle besleniyoruz sanki. Bebeğim artık kendi, kendini, kendi kendine uyuması gerekiyormuş. Etraftan böyle söyleniliyor. Bunun için yani yedaylık aylık bir bebek anneye şöyle söyleniyor. Artık bebeği kendi kendine uyuması lazım. Başka bir odaya al. Bunun için onu ağlatmam gerekiyormuş. Ağladığında yanına hemen gitmemeliymişim. Eşim de bu görüşe katılıyor. Yoksa sonraki aylarda sıkıntı yaşarmışız, diyor dinleyicimiz. Efendim, bu iki e-mail'e ben bir başka dinleyicimizin e-mail'iyle cevap vereceğim. Değerli hocam, diyor e, dinleyicimiz, ismim Kübra. Geçen hafta itibariyle çocuğum iki yaşını bitirdi. Ben sizi kitaplarınızı ve programlarınızı kızım 13 aylıkken tanıdım. O dönemler kızım sürekli yanımızda yatıyordu. Bu arada ben tabi ayırma çabalarını deniyordum çocuğumuzu yanımızdan. Etrafımızdakilerin telkinleri nedeniyle. Sonra sizin vesilenizle ne kadar doğru yaptığımı gördüm ve çocuğumu yanımdan ayırmadım. Şimdi iki yaşını bitirince kızıma yerde minik bir yatak yaptım. Zorlanacağını düşünmüştüm. Oysa bu yatak... Bu yatak menim, bu yatak menim demeye başladı. O zaman bir kez daha anladım ki etrafımdakiler yanlış telkinlerin çocukları ne hale getirdiklerini gördüm. Bu vesileyle bir kez daha teşekkür ederim. Efendim iki dinleyicimizi de yani Hatice Hanım, iki Hatice Hanım hatta, iki Hatice Hanım'a da şunu tavsiye ediyorum. Çocuklar... İlk dönemleri itibariyle, hani biraz önceki programda söyledim ya, davranış eğitiminden daha önemli olan çocuğun duyu dünyasının eğitimidir. Duygu dünyasının şekillenmesi. Çocuğun ruh dünyasının, e, ruhun dinamiklerinin oluşması önemli. Bunun için ise çocuğun iki yaşına kadar anneden duygusal olarak beslenmesi lazım. Onun için anneyle ten tene, göz göze, diş dişe, annesini emerek... Annesinin o ruhsal embriyo dönemi diyoruz çocuk doğdu ama daha doğmadı aslında o çocuk. Hala anneye bağımlı. O dönemi anneyle birlikte özellikle ilk iki yaşı anneyle birlikte aynı yatağın içerisinde korktu çocuk. Birden panik yaptı gözünü açacak annesini görecek ve hemen anneye sarılacak. Evet öylelikle korkusunu sindirecek. Acıktı çocuk acıkmasıyla birlikte feryat edecek ama birdenbire bir bakacak anneye görecek hemen ihtiyacı giderilecek. Çocuk gözünü açacak annenin yüzünü görecek. İlk iki yıl böyle geçecek ki çocuğun ruhunun ilk dinamikleri anneye olan güven duygusu yerleşsin. Kübra Hanım diyor ki ben korktum etrafımdakiler telaşa verdiler beni sonra zorlanırsın diye. Hatice Hanım da diyor ki eşim de diyor, çocuğu yan tarafta ağlatarak yedi aylık çocuğa diyor yedi aylık. Yedi aylık çocuk dışarıda komidini görse korkar. Efendim lambayı görse korkar onun için üstüne serdiğiniz o tüller falan var ya çocukların üstüne beşiklerin üstüne serdiğimiz tüller falan korkar çocuk onlardan Tüllü mülü ne bilsin ki çocuk size göre süs ama çocuğa göre süs değil korkunç onu görse korkar yedi aylık çocuk. Eğer korkarsa ruhunun dinamiklerinde bu, bu sefer güven duygusu gelişmeyecek çocuk içeride ağlıya ağlıya yatıyor bunu radyoda ilk programlarımızda özellikle söyledim. Ağlaya ağlaya yatıyor, anne diye feryat ediyor kendi dilince, anne kapıyı açmıyor. Çocuğun kaybettiği şey ne? Güven duygusu, anneye karşı güven duygusu. O yüzden dinleyicilerimize, bu iki dinleyicilerimize tavsiye ediyorum. İlk iki yaşınıza kadar çocuğunuzu yanınızda tutun. Ondan sonra, ikinci yıl dolduktan sonra hemen yan tarafta bir beşiğe, ki Kübra'nın bir yer yatağı sermiş, oraya serin. Ve göreceksiniz hiç sıkıntı çekmeden çocuğunuz orada keyif içerisinde yatacak. Dört yaşından sonra da odasını ayırabilirsiniz. Efendim reklamlardan sonra ayrılmazsanız diğer e-mailleri de cevap vermeye çalışacağım. Efendim reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Normalde... Ee... Canlı yayına telefonlar almadığımız halde ısrarla bir dinleyicimiz telefon edip bir şey söylemek istediğini, görüşmek istediğini belirttiğinde siz reklamları dinlerken ben de bir dinleyicimizi dinledim. Dinleyicimizin söylediği şey aynen şöyle. Başlangıç kısmını söylemiyorum ama ne kadar duyarlı bir dinleyici olduğu için ben bunu sizlerle paylaşmak istedim. Hocam diyor yan komşumuz. Efendim çocuğuyla gündüz ilgilendiği yok, odanın içerisine kapatıyor, oyuncakları önüne atıyor ve kendi dünyasının içerisinde çocuklar o evin içerisinde hapsolmuş vaziyette. Akşamları ise işte çocuklar eğer ağladığı zaman odaya kapatıyorlar, ağladıkları zaman çocuklar ağlayarak duygularını ifade ettikleri zaman da anne baba kalkıyor, uykumuzu böldün işte diye çocuklara saldırıyor, bağırıyor, çağırıyor, vurarak çocukları tekrar uyutmaya çalışıyor. Şimdi dinleyicimizin sesinin tonu, yani azıcık dokunsam böyle hıçkıracak gibi. Hocam ne yapacağımı şaşırdım. Yani vicdanı hassas bir dinleyicimizle çok da konuşamadım bir iki dakikalık süre içerisinde. Yani yapacak ne kadar şey var bilmiyorum ama polise şikayet edeyim diyor, ne yapayım gideyim ama öyle bir şeyimiz yok ki yani şikayet etsek ne olacak polis gelecek çocukları niye ağlatıyorsun diye mi anne babaya kızacak duyarlılığımız nerede rica ederim söyler misiniz yani Türkiye sokaklarına bir çıkar mısınız Allah rızası için sokaklarda annelerin babaların çocuklarına davranış şekillerine bir bakar mısınız pat diye patlatılan bir tane çocukla her an karşılaşma ihtimalimiz yok mu sündürülerek e, e, oyuncak mağazaların içerisinden götürülen efendim yaka Arasından kolundan tutup da arabalara zorla bindirilen çocuklarla her an karşılaşmıyor muyuz? Hadi gelin bakalım bunu yurt dışında yapalım bakalım. Hani diyoruz ya gavurlar diyoruz bilmem ne diye beğenmediğimiz insanlar var ya. Gelin hadi bakalım yurt dışında yapın bir tane pat diye patlatın bakalım karşılığında ne göreceksiniz siz sokakta? Öyle insanı kendi malınız gibi istediğiniz gibi kullanma özgürlüğünüz olup olmadığını göreceğiz. Aslında biz belki de çok bir büyük beğenti içerisinde kendimizi öyle şişirmiş vaziyetteyiz ki kendimizi o kadar çok beğeniyoruz ki dünyaya kapılarımızı o kadar çok kapatmışız ki ama insan olmanın normlarını galiba kaçırmışız biz galiba kaçırmışız ve bazen ya çocuklara karşı çok şefkat Çocuklarımızı neredeyse tapar vaziyetiyle. Çocuk gece 12'de kalkıyor, baba dondurma istiyorum. Baba üstünü başını giyiyor, dondurma almaya gidiyor. Yahu sevgili babacığım nereye gidiyorsun, nereye, nereye? Yani çocuk terbiyesi dediğimiz, çocuk yetiştirme dediğimiz şey, çocuğa tapınmak değil ki, çocuğun emrini yerine getirmek değil ki. Çocuklarda haz öteleme eğitimi vardır ki, tasavvufta Anadolu pedagojisinde bunun adına, Sabır denmiş sabır eğitimi varmış bakın şu anda oruç tutan dinleyicilerimiz bir sabır eğitimi içerisinde önüne sofralar seriliyor uzanmayacağım ellerimi diyor ibadet kısmını bir tarafa bırakırsak psikolojik olarak baktığımızda ruhun içerideki çelik bukualarına demir dökülüyor şu anda yapmayacağım diyor elini uzatmayacağım diyor bakmayacağım diyor susuzluktan kıvransam da o bir bardak suyu içmeyeceğim diyerek sabır eğitimi ...ki psikolojide buna... ...haz öteleme eğitimi diyoruz. Haza ihtiyacım var. Hangi haza? Damak hazdına... ihtiyacım var. Ama... ...tatmayacağım. Kişinin kendini... ...iradesini kontrol altında... ...tutmak için oldukça önemli bir şey. Ki ondan sonra o türlü insana... ...güven duygusu daha da gelişiyor. Dönüyoruz, dolaşıyoruz hep güven duygusu. Şimdi gecenin on ikisinde... ...çocuk ben dondurma isteyeceğim... ...diye ağlıyor, baba gidiyor... ...çocuğuna dondurma alıyor, içim kıyıldı diyor... Ama sen onun haz ötelemesine engel oluyorsun. Yarın bir gün onun bütün hazları harekete geçmeye başladığı zaman yer o çocuk seni. Dışarıdakileri de yer. Erkek çocuksa kızları yer. Kız çocuksa erkekleri yer. Hazını öteleyemez. Duygularını öteleyemez. Gecenin 12'sinde ya dondurma almaya gidecek derecede çocuklarımıza o kadar düşkünüz yahut da içeri odaya kapatıp ağzına burnuna iki tane çekecek kadar bu kadar çok ruhumuzu vicdanımızı bastırmış durumdayız. Benim burada anlatmaya çalıştığım şey ise doğal annelik. Doğal babalık. Ne o üç köşe ne bu üç bu, bu köşe. Efendim dakikalarımız da böyle sanki saniye hızlı hızlı bir şekilde ilerliyor bir taraftan da gözüm dakikalarda bitmesin diyorum şu dakikalarda Allah'ım şu maillere de cevap vereyim diyorum ama kısa kısa mesajlara da tek tek cevap vermeye çalışacağım bu arada eğer e-mail göndermek isterseniz e-mail adresimizi tekrar edelim çocuk deyip geçmeyin çocuk deyip geçmeyin e tarfi buçefem.com.tr yahut da birçok dinleyicimiz web sitemizden gönderiyor e-mail'lerini Web sitemizin adresi www.ademgüneş.com Efendim orada Adem Güneş'e sor kısmında tıklayarak sorularınızı gönderebilirsiniz. Ben çok derinlere dalmadan bütün dinleyicilerimizin sorularını cevaplandırmaya çalışacağım şu anda önümdeki listeye göre. Efendim Ayşe Hanım sormuş. İyi günler hocam. Benim 4 yaşında oğlum var. Yeni kreşe başladı. Başta sorun çıkarmadı ama şimdi gidiyor. Başta sorun çıkardı ama şimdi gidiyor. Gelince sorduğum zaman hiçbir şey anlatmıyor. Kendi istediği zaman sadece olumsuz olanları anlatıyor. Babasına kreşte bir çocuğun ona vurduğunu söyledi. Eşim de sen de ona yumruk vursaydın dedi. Bunu çoğu kez tekrarlıyor. Ben yanlış olduğunu söylüyorum ama bana kendini ezdirmesin, korumayı bilsin diye söylüyor ee, diye söylüyormuş babası çocuğa bu durumda ne söylemeliyiz İşte efendim biraz önceki dinleyicimizde hani ne yapalım kısmı var ya bu dinleyicimizde ya lütfen şu yangını birazcık çoğaltmaya çalışalım yani şu duyarlı anne baba işini birazcık çoğaltmaya çalışmak için ne olur Burç efendim de çocuk deyip geçmeyini bir dinleyin diye onu bize bir havale edin şimdi çocuğuna diyor ki baba sana vurana git sen de ona yumruk vur Anne de diyor ki ya böyle olmasa herhalde diyor. İçimde bir tuhaflık hissediyorum. Biraz sanki bu işin içinde bir gariplik varmış gibi. Baba da diyor ki kendini korumayı öğrensin. Sevgili babacığım kendini korumayı öğretmiyorsun sen çocuğa. Ya saldırmayı öğretiyorsun sen. Çocuk kendini korumayı öyle öğrenmez. Ya nasıl öğrenmesi lazım? Bir kere çocuk kimin nasıl bir karaktere sahip olduğunu öğretmek senin anne babalık görevin. Yani insanları o davranışlarına göre çocuk ilk önce ayırt edebilmeyi öğrenmesi lazım. Bir tane çocuk var sınıfın vahşisi öbür tane çocuk var efendim sağa sola zarar veriyor anne babası öyle hiç umrunda değil çocuk yetiştirmekle alakası yok o da göndermiş kreşe. Efendim öbür küsü bir başka tut tutum ve davranış içerisinde yazdık sizinki efendim siz de o kadar hassas bir anne babasınız şimdi o çocuğuyla devamlı hırgür çıkarttırmaya yönelik terbiye veren çocuğun karşısında sizde çocuğunuza diyorsunuz sen de ona vur sen de ona vur ya bu horoz dövüşü mü? Halbuki sizin çocuğunuza anne babalık göreviniz şu olması lazım... ...diyeceksiniz ki... ...oğlum bak o çocuk, şu çocuk, bu çocuk... ...bunlar kavgayı seven çocuklar... ...kavga ediyorlar, etrafıyla kavga ediyorlar... ...o çocuklarla çok oturup kalkma... ...onlardan sana zarar gelir... ...halbuki bak Ayşe'yi görüyorum, Fatma'yı görüyorum... ...onlar tertipli ailelerin çocukları galiba... ...birileri vahşi yetiştirmeye çalışıyor... ...birisi de insan gibi yetiştirmeye çalışıyor... ...o takdirde sen şunlarla şunlarla oynaman... ...daha iyi olur diye... Çocuğun önüne birkaç alternatif ve kimin kim olduğunu tarif eder şekle getirmeniz lazım. Ve bir sosyal refakatçi olarak o halimselim, güzel ailelerin, hassas ailelerin çocuklarıyla çocuğunuzu yan yana getirecek fırsatlar buldurmanız lazım. Yoksa hadi sen de saldır diye çocuğunuzu kışkırtmayın. Yarın saldıracak kişilerden birisi de öfkesini yenemezse siz olabilirsiniz. Efendim bir sonraki dinleyicimiz Ayşe Hanım. ''Merhaba, sizi Burç Efendi'nde tanıdım. Programlarınızı iş yerimde takip etmeye çalışıyorum ve sizi her tanıdığıma ısrarla tavsiye ediyorum. Hocam benim sorum, ben görme engelli bir anneyim. Şu an on aylık bir kızım var. Siz çocuklarla göz iletişimi kurmanın öneminde bahsetmiştiniz. Ben görmediğim için bu mümkün değil. Bu durum kızımla aramda bir sorun olur mu? Sevgili Ayşe Hanım, hiçbir sorun olmaz.'' Önemli olan çocukla evet gözle gözün temas etmesidir ama gözle göz temas ederken ben şu kısmı söylemiyorum. Göz göze değdiği zaman duygu duyguya değiyor. Yani sizin gözünüz gözüne bakmasına gerek yok. Eğer duygularınız çocuğun duygularına değiyor, ruhunuzda biraz önceki dinlediğimiz e-mailde olduğu gibi ruhunuz çocuğun ruhuna doğru akıyor ise hiç engel yok. İlla gözünüz et parçası olan iki tane orada şey gibi, bilya gibi şeyin birbirine bakmasından bahsetmiyorum ben. Ruhun ruha değmesinden. Hatta bir şey söyleyeyim, bir gün bir seminerde bir dinleyicimiz şöyle söyledi. Hocam gözü gözüne bak diyorum, bakıyorum gözüme bir şey olduğu yok. Çocuk da bana habire bağırıyor, gidiyor yine cırmaklıyor beni. Yani eğer böyle göz göze bakmaktan bahsediyorsak böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Ruhun ruha bakması hiç endişe duymayın. Gözlerinizde engel olmuş olması, gönlünüzde engel olmasın yeter ki. Gözdeki engel çok önemli değil. Efendim, bir sonraki dinleyicimizin mesajına bakalım. Hocam ee, merhaba ben 20 aylık bir kızım var. Evdeki zararlı böcekleri onun yanında öldürmek ruh sağlığı açısından sakıncalı mı? Çocuğumuza sınır koyma Konusunda Robert McKenzie adlı kitabı öğreniyor musunuz? Teşekkürler demiş. Efendim 20 aylık bir çocuk henüz duyarlılık döneminin en hassas şeyini yaşadığı için, aylarını yaşadığı için mümkünse çocuğunuzun yanında bir canlı öldürmeyin. Vicdan duygusunun çünkü gelişmesine engel olur çünkü çocuk bu sefer öldürmek için böcek arar yani dışarıda karınca görse üstüne basar efendim bir sinek görse onun üstüne vurmaya çalışır dolayısıyla mümkünse bu dönemde özellikle çocukların yanında bir şey öldürmemeye çalışın efendim evinizde sıktığınız o sivrisinek ilaçları veya birtakım şeyler bundan da çok çocuğunuzu böyle haberdar edecek şekilde getirmemeye çalışın duyarlılık eğitimine zarar e, verir. Efendim bahsettiğiniz kitabı okumadım. E, eğer inşallah en kısa zamanda okuduğumda, eğer hatırlarsam bu kitapla alakalı yine düşüncelerimi söylerim. Efendim bir sonraki dinleyicimiz Burcu Hanım. E, merhaba hocam. Kızım 8, aylık, kızım 8 aylık oksijensiz doğum olduğundan 3 ay hastanede yattı. Yani 3 aylıkken bizimle yaşamaya başladı. Tahmin edersiniz çok sıkıntılı günler yaşadık. Şimdi sıkıntım şu yemek yemiyor çok ağlıyor ve yalnız odada oyun oynamıyor mutlaka yanında olmamı istiyor. Uykusu da aynı şekilde mutlaka yanında yatarsam uyuyor bazen sinirlerim yıpranıyor çok küçük ama bağırdığında... Da çok vicdan azabı duyuyorum. Ne yapacağımı şaşırdım. Psikoloğa gitmeyi bile düşündüm. Ne tavsiye edersiniz? Büyüdüğünde de devam eder mi bu durum diye söylemiş. Efendim 8 aylık bir çocuğunuzu başka bir yerde yatın. Tabii ki anneyle birlikte yatmaktan keyif alacak çocuk. Çünkü şu anda güven duygusu geliştirmeye çalışıyor. Efendim bir de zaten erken bir doğum olmuş. Oksijen e, çadırın içerisinde kalmış. Yani fizyolojisi şu anda... E, ...tam randımanlı bir şekilde normal doğumda olduğu gibi çalışmıyor olabilir... ...dolayısıyla çocuğunuz biraz panik, kaygı ve telaş içerisinde olabilir. Şu anda yapacağınız şey şu... ...önce bir kendi psikolojisinizi bir gözden geçirip... ...doya sıya kendinizi bir çocuğunuza verin. Doya sıya verin çocuğunuza. Bu dönemi eğer çocuğunuz huzur ve sekine içerisinde geçirirse... ...annesinin her an yanında olduğunu hissederse... Bir süre sonra aldığı bu güven duygusuyla sizden yavaşça ayrılacak. Eğer bu haldeyken çocuğunuzu bizde yalnız yatırmaya, bir de yalnız oyalatırmaya, bir de sizden ayırmaya kalkarsanız çocuğunuz içeride vicdanını, güven duygusunu, duyarlılığını yitirmeye başlar. Aman sakın siz de o yanlış yola girmeyin. Efendim Turgay Bey'in Bey mesajı var, e, sonraki mesaj. 5 yaşında bir kızım var, yaklaşık 2 yaşından beri yatağına yattığında yüzüstü secde pozisyonunda kendini ileri geri sallayarak uyumaya çalışıyor. Sebebini sorunca kimi zaman korktuğunu söylüyor. Yalnız olarak dışarı bırakmıyoruz, yanında mutlaka birini istiyor. Yeni birini görünce tedirgin oluyor. İşin tuhaf tarafı, 2 yaşındaki kız kardeşi de, Aynı davranış içerisinde. Oysa ki anneleri daima teşvik edici, cesaret verici davranıyor. Çözemedik gitti. Düşünceleriniz ve değerli görüşlerinizi bekliyoruz demiş Turgay Bey. Efendim şimdi korku konusunu şöyle isterseniz ele alalım. Şimdi zaten büyük çocuk şu anda o soyut somut kavramlar dediğimiz kavramları yani hayal ile gerçek arasındaki farklılığı geçiş, geçiren bir dönemde 5 yaş 6 yaş döneminde. Bu çocuklar korkması gayet normal ama iki yaşından beri korkuyor ise o takdirde bir uzmanla görüşmenizi tavsiye ederim ki acaba kök problem olarak ne yatıyor çocuğunuzun ruhunda? Eğer çocuğunuzu anneden erken ayırdıysanız güven duygusu gelişmedi çocuk kendi içerisinde bocalayıp durduysa o takdirde bu olabilir. Korkuyla alakalı tavsiye edebileceğimiz benim şahsen bir kitabım var çocukların... Korkularını hikaye, terapi yöntemiyle yenmek için Bilmezsen Korkarsın Tabi isimli bir kitabımız var. Çocuklara hikaye anlatarak ve bir takım etkinlikler yaparak özellikle 6 yaşından sonraki çocuklarda korkular var ise onlarda korkuları yenmesi sağlanabilir. Kitabın ismi Bilmezsen Korkarsın Tabi. Efendim diğer dinleyicilerimizin mesajlarına bakalım. Hatice Hanım sormuş. Kıymetli hocam çocuk terbiyesiyle ilgili söyledikleriniz hayatıma yön verdi. Tabii ki size teşekkürü bir borç biliyorum. Lakin teşekkür etmek yeterli değil demiş dinleyicimiz ve bu mesajı galiba e, okumuştuk. Evet. Efendim Hacer Hanım'ın mesajına bakalım. Çocuğa öfkemizi nasıl belli etmeliyiz diye sormuş Hacer Hanım. Merhaba Adem Bey benim 17 aylık bir oğlum var. Programlarınızı elimden geldiğince takip etmeye ve uygulamaya çalışıyorum. Benim sorum çocuğun bir davranışından dolayı kızdığımızda özellikle kendisi için tehlike oluşturacak durumlarda nasıl davranmalıyız? Ona ne şekilde belli etmeliyiz ya da belli etmemeli miyiz? Zira insan olarak bazı durumlarda kızmak, müm kızmamak mümkün olmuyor. Öfkemizi nasıl belli ederiz diye sormuş. Şimdi benzer ee, sorular daha var. Hemen onları da hızlıca okumak istiyorum. 3 yaşında bir kızım var. Akşamları bir saat parkta ben onunla oynuyorum demiş Şafak Hanım. Benden önce de parkta gün içinde oynuyor, oyun oynuyor. İftardan sonra yarım saat kadar istediği oyunu oynuyorum. Tıpkı sizin dediğiniz gibi başka hiçbir şeyle ilgilenmeden TV'yi falan kapat, kapatıp sadece onunla ilgileniyorum. Ama günün yoğunluğuyla kızım biraz da kendini kendin... Oyna ben de dinleneyim dediğimde ağlamaya başlıyor demiş Şafak Hanım. Bunların cevapları aynı olduğu için arka arkaya mailleri okumaya çalışacağım. Ee, biraz da sen kendin oyna deyince dinleyicim çocuk hemen ağlamaya başlıyor. Arife, Arife Hanım'ın mesajı ben çalışan bir anneyim. Kızım 18 aylık ve çok korkuyor. Yüksek sesten uçaktan korkuyor diye söylemiş. Efendim bunun cevabı ayrı. Şimdi... Benzer sorusu olan dinleyicilerimiz için 3-4 tane aynı konuda mesaj var. Yani çocuklar daha 2 yaşındayken veya 2 yaşından daha küçükken efendim, bazen yanlış davranışlar yapıyorlar. Bu davranışlar karşısında Hacer Hanım'ın söylediği gibi öfkemizi nasıl belli edeceğiz? Aman Hacer Hanım, aman Hacer Hanım sakın sakın sakın sakın. Yani çocuk öfkeyle terbiye olmaz. Yani 2 yaşından küçük özellikle çocuklar... Dinleyicilerimiz lütfen o yaştaki dinleyicilerimiz gönderdikleri mesajlarda da ben görüyorum. Çocuğa eline vurmak, poposuna vurmak, kızmak, bağırmak, öfkelenmek gibi şeyler ile çocuk terbiye olmaz o yaşta. Çünkü çocuğun o sıradaki yaptığı şey şu. Çocuk annesinin yüzüne bakarak o işin doğru ya da yanlış olduğunu algılamaya çalışıyor. Yani elini bir şeye attı. Eğer siz o sırada tavır ve davranış ve yüz hallerinizle, Öfkelenmeden, o işin yanlış olduğunu, çocuğa uzaktan söyleyerek, elinizi uzatmadan çocuğa yapma diye söyleyerek eğer kararlı bir şekilde çocuğunuzla birkaç dakika göz göze gelip ikinizin aranızdaki inatlaşmayı siz yener iseniz o takdirde çocuk onun yapılmayacak bir şey olduğunu anlar. Aksi takdirde öfkelenir ve birdenbire elinizi atarsanız, çekil kenara derseniz, tutarsanız, kenara doğru iterseniz yahut da... Sanki öfkeleniyormuş gibi, bak gelirsem yanına diye bağırırsanız, çocuk o takdirde ne yapar biliyor musunuz? İçinde kişiliği ezildiği için, kişiliği zayıfladığı için yapacağı şey daha hızlı yapmaya çalışır, daha birden yapmaya çalışır. Denemesi bedava. Alın eğer varsa iki yaşındaki bir çocuğunuz, eğer eline bir şey aldığında koşun üstüne birden elinden almaya çalışın. Ne yapacak o çocuk? Birden bire sizden kaçacak, elindeki şeyi de hatta fırlatıp atar. Neri attığını dahi bilmez. Yani eğer çocuk tepkisel bir anne baba davranışıyla karşılaşırsa, çocuk da aynı tepkiyi kişiliği zarar gördüğü için birden patlatır verir, ortalığı birden birbirine katı verir, Allah göstermesin kendisine de zarar verir. Yapacağınız şey çok sakin bir şekilde çocuğa o yaptığı şeyin e, duruş ve sesinizle belli etmek. Ama daha fazla devam edemeyeceğiz programımızın da sonuna geldik efendim geri kalan e-mailleri ve şu anda gönderdiğiniz e-mailleri yarın cevaplandırmaya devam edeceğiz Burç efemden çocuk deyip geçmeyinden ayrılmazsanız efendim hoşçakalın.